Her seferinde bunu yapacak mısın? Bak gözünün önünde basıyorum ve pıdım diye bir ses çıkıyor başlayınca. Biz yani üstüne başladık diyorsun. Evet, de başladık diyorsun. Ben de şaşırıyorum. Aynen öyle. Bu olmalı abi. Yani bence, olmalı mı? Evet. Değil mi? Benim selam gençler demem gibi bir şey. Evet, henüz demedim. Evet, selam gençler. Nasılsınız? <gülüyor> selam listo, çok iyilermiş. Anaları, babaları, bacıları. Bunlar hep çok iyiymiş. Kardeşleri peki? Bacıları işte. Erkek, Erkek kardeşleri. Ha. Onlar, Onlar, da... <gülüyor> Onlar da iyidir herhalde ne bileyim. O konuda bir yanıt almadık şimdiye kadar. Hatta sen evet artık bu sorulara cevap da almaya başladın ya. Yani. Ya ya dedim bak sorarsan cevap gelir dedim. Geçtiğimiz ya. hafta boyunca çeşitli mesajlar mailler geldiğini gördüm çünkü ben. Evet evet. Ee, biz saygınla çektiğimiz podcast'te de acaba bu insanlar bizi sevmiyor mu falan diye biraz ağladık. <gülüyor> Ağlayan Ağlamayan meme yok arkadaş. Resmen mağduriyetle <gülüyor> mail mesaj topluyorsun ya. Evet olsun. Ama gelince de hoşumuza gidiyor bak böyle evet. hemen. Bize yazın ya. Yorumda yazın, yazın mailde atın, yapın Aynen. bunu. Aynen, yapın. Ee, mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar hepsine cevap veriyoruz ya. Evet. Ama hani gözümüzden kaçan bir şeyler olur diye götümüzü bir kor koruyalım diye söylemiştim onu ama neyse. Yok yok hepsine cevap veriyoruz ya. Vermezsek küfür edin. tekrar. <gülüyor> küfürlü bir mesaj yazın bir şey yapın yani. Peki ne evet. için toplandık? Önce onu söyleyelim. Hadi söyle bakalım. G-Pod 38 <gülüyor> bu bir kere. Tamam. Bak sesim titredi Net, söylerken. Netsin yani. <gülüyor> Netim. Bu, bu bölüm G-Pod 38. Orasını biliyorum. Hadi bakalım. Şunun için toplandık. Toplandık dediğim zaten iki kişiyiz. Çok evet. da zor olmadı. Sen yan odadan geldin. Aynen öyle. Ee, Aramızda yaklaşık 5 adımlık bir mesafe var. Evet. Adımları <gülüyor> biraz genişçe tutarsan 3 bile olabilir. Ben sana söyleyeyim. Şu an kimse evet. ilgilendirmeyen saçma sapan bir mevzuya girdik değil mi? Evet, evet. Ne için toplandık <gülüyor> g Hipotot 38'de aslında geçtiğimiz iki haftanın geek olaylarını şöyle bir genel olarak konuştuk. Oscar'larla başladık. Oscar adayları açıklandı çünkü. Oscar evet. adayları yanından başladık saçma sapan. Çinli bir şirketin Legendary'ye almasına girdik. Black Widow'a girdik. Oraya buraya bir sürü konuya değindik. Geçtiğimiz iki haftada geek dünyasında, dünyasında neler oldu onları konuştuk. Ama ama velakin Asıl önemli olan bir de önemli bir duyurumuz var aslında. Hani evet. Bu kaydı da onun için yapıyoruz. Podcast'in başına ekstradan eklemek için yapıyoruz bunu. Önemli duyurumuz da sen söyle. Önemli duyurumuz da şu. E, hepimizin bildiği gibi 12 Şubat 1920 <gülüyor> <gülüyor> 1920'de. <gülüyor> 12 Şubat e, 2016 tarihinde Dünya ile birlikte Türkiye'de de Deadpool filmi sonunda e, vizyona girecek. Sevgililer gününden 2 gün önce. önce. Evet. Ve biz de dedik ki az buz bir kitle değiliz artık. Yani filmler sağ olsun, çizgi roman severler sayısı ve çizgi roman ürünleri severler sayısı bir hayli arttı. Ve çeşitli mecralarda bu alt kültürün destekçileri. Biz de dedik ki bir araya gelsek, bu Deadpool filmini Türkiye'de dağıtan e, firmadan rica etsek acaba bize özel bir ön gösterim yaparlar mı? Kim bu Deadpool filmini Türkiye'de dağıtan firma? TME adında bir firma. Biz gittik, e, görüştük kendisiyle ve dedik ki <gülüyor> Ahmet TME, Ahmet TME -E ile görüştük ve dedi ki Hacı biz çok seviyoruz filmi. Bize bir ön gösterim yapar mısınız? Ve dediler ki siz kimsiniz ulan dediler. Doğal olarak ben olsam ben de aynı şeyi sorardım. <gülüyor> biz de dedi ki biz Gigs Reis, eee FRP netiz. paralel Evreniz, Marmara çizgiyi Alt Evren, Merlin'in Kazanı, Level, Multiplayer, JBC yayıncılık ve Kahramanlar Sinemada. Evet. Acaba bize e, ön gösterim yapar mısınız dedik. Onlar da olur neden olmasın dediler. Ve bu etkinliği bir şekilde ayarladık. Etkinliğimiz de şu. 10 veya 11 e, Şubat'ta. Daha tarihi çok net değil. Evet. Film vizyona girmeden bir ya da iki gün önce. Aynen. Bu mecralar üzerinden e, özel ön gösterime biletler dağıtılması. Şimdi pazartesi gününden itibaren... Bir kere gün netleşmiş olacak bildiğim kadarıyla. Ee, evet. Günümüz netleşecek. Bunun üstüne de etkinlikler, bilet <gülüyor> dağıtma etkinlikleri Aynen yavaş öyle. yavaş açıklanmaya başlanacak. Sadece Geekstra üzerinden değil, az önce saymıştım tekrar sayayım. Paralel Evren Marmara Çizgi, Altı Evren, FRP. Net, Merlin'in Kazanı, Level, Multiplayer, JBC Yayıncılık, Jetbank ve Kahramanlar Sinema'da Deadpool özel ön öngösterimle bilet dağıtacak. Evet. Siz de... Bu mecraların biz dahil yapacağı çeşitli etkinliklerine katılarak bu biletleri kazanabilirsiniz. Evet. Önce ama şu uyarıyı yapalım. Film 18 artı. Evet. E, yani 18 yaş sınırı var. O yüzden şimdiden hani uyarmış olalım ki başvururken veya işte ne şekilde dağıtılıyorsa o biletler bu yarışmalara, bu etkinliklere katılırken... Annenizin babanızın abinizin dayınızın Kuzeninizin hani 18 yaşını Geçmiş birinin de desteğini alarak Başvurun ki evet. sonra e, Ben bilet kazanmıştım ama yaşım 16 Niye giremiyorum diye düşünmeyin Aynen öyle oturup ağlarsınız salonun önünde <gülüyor> Ben biz olsam de, ağlarım yani Biz de parmakla gösterip sizi Heee deyip geçeriz şöyle evet, Sonra da çıkıp spoil ederiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle, böyle de şerefsiz <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle oluyor Tamam mı deyip Eğlenir geçeriz. Evet. O yüzden 18 yaşının üstünde olduğunuzdan emin olun. <gülüyor> <gülüyor> ya da bir şekilde 18 yaş üstü biriyle birlikte gelmeye çalışın evet. eğer 2 veya daha fazla bilet kazanabiliyor iseniz. O zaman tekrarlayalım. Bir Deadpool ön gösterimi olacak. Evet. 12 Şubat'tan önce yani film vizyona girmeden 1 veya 2 gün önce. Tam Aynen. tarihini pazartesi gününden itibaren. Ha bu arada İstanbul dışındaki arkadaşlara Söyleyeyim İstanbul'da olacak. <gülüyor> evet kusura, orası kusura kesin. Bak kusura bakmayın. İstanbul'da ee, olacak ve Avrupa yakasında olacak. Avrupa yakasında olacak. Bunu da söylemiş olalım. O yüzden e, bunu da bilmiş olun. Evet. Tekrarlıyorum. 25 Ocak'tan itibaren yani bu pazartesi gününden itibaren yavaş yavaş az önce saydığım tüm mecralar üzerinden nasıl bilet kazanacağınıza dair açıklamalar duyular e, gelmeye başlayacak. Evet. Bizi de diğer mecralarında takipte kalın. Aynen öyle. Diyim o zaman. Podcast'e Podcast e başlayalım. Başlayalım. Başla. it. you what for <gülüyor> you to get it on your Konumuz ne ki? Ne bileyim oğlum? Konu Konu buldum diye çağırdın beni. <gülüyor> Allah Allah ya. Tamam ya. Yani. Konu geçtiğimiz haftanın geek mevzuları aslında. Evet. Böyle bayağı dolu dolu bir haftaydı. Evet o yüzden. Çünkü yeni sezon Oscar ıvır zıvır. Evet tonla şey oldu. Hı hı. Tonla şey oldu. E... O yüzden tek bir konuya hani böyle bir podcast'i tek bir konuya bağlamak yerine. yanlış olur gibi geldi bana da. Oturalım ya ne doğrusu, varsa konuşalım. Bunun bir yok arkadaşım. Neyse o. Yetersiz olur diye düşündüm. Yani bir sürü şey oldu çünkü. Evet. Şöyle kısa kısa da olsa ki biliyorsun biz çok kısa kısa bahsediyoruz her şeyden. Tabii ki. Bahsedelim istiyorum ama direkt Oscar'lardan girebiliriz mesela. Hadi bakalım direkt Oscar'lardan girelim. Yani 2016 Oscar adayları açıklandı. Hı hı. Bütün siteler işte gündüz Flash Haber olarak geçti. Flash Flash Flash. Aynen öyle niye flash haberse yani açıklama tarihi belli değil miydi bilmiyorum anlamadım. <gülüyor> Kim açıkladı? Guillermo del Toro, Engli falan filan. Toplandılar. Nerede toplandılar? Bilmem ne evet. Goldwin Tiyatrosu'nda evet, toplandılar Beverly Hills'te. Beverly Hills. Mesela Türkiye'de öyle bir şey olsa nerede toplanırlardı? Bilmiyorum abi AKM yok. AKM'nin önünde toplasınlar. <gülüyor> <gülüyor> Turkish Burger'ın önünde. <gülüyor> Üniversiteye giden otobüsler oradan kalkıyor. Öyle. AKM öyle. Ee, olabilir. Yani, <gülüyor> AKM'nin önünde toplanıp. Eğlenceli fikirmiş. Bence bunu... E... Hem böyle bir protesto şeyi de olur. Yani, bir yandan böyle. Bunu, bunu fikir olarak sunalım bu insanlara. Hangi insanlara <gülüyor> Türkiye'de böyle bir şey olsa dediğin. Altın portakal var mesela. Olur mu? Antalya'dan İstanbul'u aldık diye bir sürü <gülüyor> yaygı çıkar. Olmaz o zaman. Olmaz. İf İstanbul geliyor abi yakın. Evet. If İstanbul ama genel bir festival. Türk filmlerinden daha çok yabancı filmlerin oldu. E tabi. E bir de İstanbul Film Festivali var abi. O da aynı şekilde. <gülüyor> ama var orada da yani. E ne fark eder lan? Türk yabancı. Hepsini açıklasınlar işte toplanıp. <gülüyor> Gerçi onlar neyse. Yani tabi ki toplandıkları bir yer var zaten. Niye <gülüyor> <gülüyor> kemenin önünde topladık adamları bilmiyorum. Ve niye adamlar? Kadınlar yok mu aralarında var? Of hiç girmeyelim o konuya tamam. bence gireceksek de biraz sonra girelim. Yok, ötkünmeyeceğim. Yok <gülüyor> Neyse 88. Akademi Ödülleri yani evet. 2016 Oscar'ları adaylar açıklandı. 24 kategori var. Hepsini saymayacağım. <gülüyor> Çok sıkıcı çünkü. Evet, bazıları biraz sıkıcı. Yani Liste yani. zaten bence inanılmaz sıkıcı yani. Ama şöyle bir hani en iyi film, en iyi erkek, en iyi kadın üstünden bir geçeyim aslında yani. Tamam. En iyi film kategorisinde The Big Short var. Büyük Açık diye çevirmişiz biz. Öyle mi yapmışız? Evet. Casuslar Köprüsü var. Bridge of Spice. Abi Türkçe çevirince biraz tırp olmuş ya o başlığı. Değil Casuslar mi? Casuslar evet. Köprüsü. Brooklyn var. Evet. Mad Max Öfkeli, öfkeli. Yollar var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ben film vizyona girdiğimde bunun Türkçe adının böyle olduğunu bilmiyordum. Ben de. Ki gittik basın gösterimdeyiz. Evet. Yani. Hiç hatırlamıyorum. Mad Max Öfkeli Yollar diye bir şey. Sonradan mı olmuş acaba? DVD için mi yapıldı? Ne oldu? Ne öfkeli Yollar mi? nedir acı ya? Kötüymüş. Çok kötüymüş. Marslı var. Marşın, Evet. The Revenant var diriliş. Room var gizli dünya. <gülüyor> yani oda anlamına geliyor aslında ama. Ya geçelim. Filmi izlemedik sonuçta. Belki bir şey vardır. Mantıklı ya. bir <gülüyor> mantık çerçevesinde bir Yo bayağı oda ya yani aslında. Romanı da biliyorum. Neyse Spotlight var. Hı hı. Spotlight. Evet ne ya söyleyeyim geçen podcastlerde de söylemiştim yani filmler konusunda biraz kötü bir sene geçirdim ben diye. O yüzden buradan... Burada senin sadece... izlediğin Revenant... Revenant'ı da izlemedim daha. İzlemedim. Martian'da Fury bir Fury Road var sadece. Yani Big Short'u izlemek istiyorum. Bridge of Spies'i izlemek istiyorum. Revenant'ı izlemek istiyorum. Roomless Boy Light hakkında bir fikrim yok açıkçası. Ne olduklarına dair. Ben biliyorum ikisini de ama herhalde hani... Ya Mad Max'a vermeyeceklerdir gibi geliyor nedense. En iyi filmi mi? Hmm. En iyi filmi vermezler bence de Mad Max. Bana da öyle geliyor. Yani Big Short'a falan verirler. Yani Büyük o kadroyla, ihtimalle Big Short'a verirler. Ya da olmadı Revenant'a verirler gibi geliyor bana. Evet. Ama neyse birazdan yani geleceğiz. Şey hani... çok acayip değil mi? Yani hep yapıyoruz gerçi bu muhabbeti de. Artık az çok filmi izlemeden de hangi filmin kazanacağına dair fikir edinebiliyoruz. Çünkü Oscar filmi denen bir kavram ortaya çıktı. O no, yani... İşte en son Golden Globe'da gördüğümüz üzere Marş'ın da en iyi komedi dalında almış. abi. Ama <gülüyor> <gülüyor> orada evet bilmiyorum ne olur. Marş'ına vermezler galiba. Marş'ına vermezler. Brooklyn'le yani. ilgili hiçbir fikrim yok ama yani açıkçası oturup izlemem de ben o filmi. Niye? Zenci filmi diye mi? Yani evet bir nevi bizim aşiret dizileri gibi bir şey galiba yani. <gülüyor> <gülüyor> Zenci filmi diye mi dedi ya? Ne alakası var abi? Zencilerden nefret mi ediyorum ben yani? Bunu mu söylemek istiyorsun? Bilmiyorum. <gülüyor> Öyle şey yok. Neyse dediğim gibi yani muhtemelen yani senin de dediğin gibi ya Revenant'a verecekler ya da Big Short'a verirler gibi geliyor. Ama çok sıkıcı yani. Kategori gerçekten çok sıkıcı. Beğenmedim. Enin yönetmende yine Big Short'un yönetmeni var Adam McKay. Bence onu Revenant'a verirler gibi geliyor Inaritu'ya. George Miller var Mad Max öfkeli yollarla. <gülüyor> öfkeli yollar. Ya, Alejandro González Inaritu. Diriliş'te, Diriliş'tir Revenant. E, Room'un yönetmenini de koymuşlar oraya tabii ki işte Lenny Abramson. Hı -hı. Ve Spotlight'in yönetmeni Tom McCarthy. Şimdi... Lenny Abramson daha önce ne yönetti? Aklında var mı? Biliyor musun? Yok. Aa, yani çünkü bu isimler arasında en, bana en yabancı gelen isim olduğu için kendisi hatırlayamadım ben yani de. Yani George Miller'la Inerity Ha ben Adam McKay ile Tom McCarthy'i duydum sanki yani aşinalık var çıkaramasam da <gülüyor> samimi geliyorlar <gülüyor> ama Ama Leni Abramson'u ilk defa görüyorum gibi geldi o yüzden sordum. Yok yani dediğim gibi sen de söyledin işte az önce Nurtu'ya verirler muhtemelen bunu. Çünkü yani adamlar götlerini yırttı o film Oscar kazansın diye. Evet. Eksi 40 derecede işte çekimler mekimler tamam mı işte aç sususu bırakmalar. <gülüyor> Bir de tamamen doğal ışıkla çekmiş Evet evet. O da ilginç. Ee, hani hakikaten yani sanat, izlemediğim için sanat filmi sanat namına bir sanat filmi olup olmadığı hakkında hiç herhangi bir fikrim yok. Ama yapılan şey e, PR çalışması çoğunlukla bunu ima etmeye çalışıyor gibi. Hı. Ve üstünlük tabi Leonardo de oynuyor falan filan. Sadece e, düşük bir ihtimal ama Hı. şöyle bir şey olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Şimdi bu son 2-3 gündür dönen işte George Miller'ın bir daha Mad Max çekmeyeceğim. Hmm. Yok lan yanlış anlaşıldı çekmez olur muyum? Hayvanlar tabii ki çekeceğim falan muhabbetleri var ya bu gibi hmm. kelam. Ya diyorum ki hani bu herif gerçekten ben bir daha Mad Max çekmeyeceğim diye açıklama yaptı da. Ee, stüdyosu akademiye oraya buraya parayı yedirdi. Ya hacı siz şu herife verin Oscar'ı bir Çeksin ya saçmalamasın. <gülüyor> hani öyle bir bok oldu da şimdi kıvırıyor mu acaba herif? Yok lan ben çekmeyeceğim demedim. Çekeceğim tabii bu zaten bana Oscar verecekler. Hani... <gülüyor> Öyle bir şey olabilir mi diyorum. Eğer hani gerçekten George Miller'a bu ödülü verirlerse diyeceğim ki kesin böyle olmuştur yani. Parasıyla <gülüyor> değil mi diyorsun? E yani Golden Globes'larda da şeyde yaptı aynı espriyi e, Ricky Gervais. Hani siz bu ödülü çok önemsiyorsunuz da önemsemeyin birader sizin stüdyolar parayı bayılıyor. Alıyorsun, alıyor <gülüyor> size ödülü hani Oscar'larda da çok farklı bir şey olduğunu zaten bir zaman Aynen. düşünmedim yani. Yani Oscar'ların gerçek bir yarışma yok ortada yani. Yok, yarışmanın olmamasından ziyade gerçek bir eleştirel değer üzerinden verilen bir şey olmadığını yıllardır zaten söylüyoruz. Ya hani yani işin eğlencesini sevdiğimiz için sonuçta Oscar'ları takip ediyoruz. Ve hani... E bir de bir, bir, yani. değer de katıyor ister istemez yani. Ama o değer işte e, hakikaten gerçekten en iyi olmanın kanıtı olarak bir değer değil artık. Değil ama bir oyuncudan bahsederken Oscar'lı oyuncu deyince hani bir artı tabii. değeri var yani. En iyi yönetmenler işte en iyi filmlerin yönetmenleriydiz zaten. En iyi erkek oyuncu e, Trumbo ile Bryan Cranston var. Hı hı, i̇zlemedim Trumbo'yumu. Ben de izlemedim. Yani. Trumbo. Metleyi bana vermezler. Metleyi bana bana da vermezler gibi geliyor. Leonardo DiCaprio var var, var ki artık versinler istiyorum ben DiCaprio'ya. ya yani. Yani DiCaprio zaten e, revenue alamazsa bir daha hayatta uğraşmaz bence. <gülüyor> Hayır ben beğeniyorum herifi oyuncu olarak. Yani bence iyi de bir oyuncu ne ya. DiCaprio. Son filminde de bayağı evet götünü yırtmış yani herif. E, DiCaprio ile beraber herifin Sümü başroldeymiş öyle diyorlar yani. Fast Bender var. Steve Jobs'la yarışıyor ama hani öyle bir sıkıntısı var <gülüyor> ki hani Fast Bender şuradakilerin içinde belki en iyi oyunculardan biri hani. Ya aslında bu bu listede kötü oyuncu Ya zaten onu dedim ben Twitter'da da en son onunla ilgili bir tweet attım. Bayağı ölüm grubu olmuş burası. Aynen. Yani hani. Üstüne bir de eder etmeyin var ki o da işte Danish Girl'le Danimarkalı Kız filmiyle. Danimarkalı Kız. Yani bayağı ölüm grubu isimlerin hepsi çok yama filmlere bakıyor işte bir yandan da insana o aynen. filmlerdeki oyunculuklarına bakıyorsun sonuçta. E, ama e, şey Leo'ya e, versinler ya. Yani. Steve Jobs'a Michael Fassbender'a da çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ben daha izlemedim Steve Jobs'u. İzleyeceğim bu hafta içerisinde. Çünkü Erin Sorkin'im geldi. Ya işte Oscar ödüllerinden önce, ödül töreninden önce bir tek başına bir Oscar programı yaparız. O zamana kadar filmlerin hı. çoğunu izlemiş oluruz diye düşünüyorum. Çoğun olmasa da işte bir kısmı yani, en azından. Büyük kısmını kısmı ben <gülüyor> izlemiş olurum gibi geliyor bilmiyorum. Ya ben işte screener'ler düştü de o dantik dantik izlemek istemediğim için. Yani. En iyi kadın oyuncu da Blanchett var Carol'la. Free Larson var gizli dünyayla işte Room'la. Jennifer Lawrence var yine. Jennifer la. Lawrence'ın bu kaçıncı Oscar adayları? Dört mü? Evet, daha yaşı 25 ve dördüncü adaydı. Evet, hayvansal bir durum söz konusu. Charlotte Rampling var kaç evet, yılda. Yıl. Ee, Bunu da izleyeceğim, indirdim. Ve Saroes, adını okuyamadığım donan, Brooklyn filmiyle o hatun var. O hatun. galiba. <gülüyor> ya o Sarois, o Sarois mi bilmiyorum. Ee, bir de böyle şey... Ee, Grand Budapest Otel'deki kızın adı da serviste ama aynı kısmı değil mi bilmiyorum. Hani senin sevmediğin biraz eblek bakıyor dedin. Kimmiş o ya? Aa, evet o kızmış. Renci hmm. falan değilmiş ya. Yo ben bu kızı beğenmiştim ya. Niye öyle diyorsun? Yok bana ben sevmem o kızı demiştim. Yok be abi. Nesini sevmeyeceğim ki? Sevilmeyecek kız değil yani. Evet sevimli kız da. <gülüyor> bu. Bunu, bunu hatta şey yüzünden falan söylemiş olabilirsin. Bunun çok dandik bir e, fütüristik Gençlik filmi gibi bir filmi vardı. Ha, vardı öyle bir şey. O yüzden demiş olabilirim gerçekten. Evet. Hatırladım filmini. Hı hı. Adını hatırlamıyorum ben şu. Adını ben de zerre hatırlamıyorum da. Yani o film çıktığında demiştin. Host host ya. O film çıktığında söylemiştin galiba. Ama ben bu kızı şeyde Hanada izlemiştim beğendim. Hanada ben de beğendim. Hı. Ben genel olarak beğeniyorum zaten bu kızı. Şeyde de iyiydi. Grand Budapest de iyiydi gayet. Bir, bir takılmış mıdır belki o zaman. Cate Blanchett ee, bu grubun en büyük adayı deniyor. Carol'ı Kate... izlemedim. Carol'ı izlemek istiyorum. Ben de istiyorum. Yani her ne kadar bir dönem filmi olsa da neyse çok üstünde konuşmaya gerek yok. Ama hani Cate <gülüyor> çok şey biraz daha e, başrolde değil mi ya falan tartışmalara dönüyor bu adaylıktan sonra. Cate Blanchett'in alacağı yönünde ciddi e, şeyler var. E, yorumlar ve düşünceler Bence, mevcut. Bence akademik bu sene hepimizi trolleyecek. En iyi kadın oyuncuyu Jennifer Lawrence'a verecek. Vermesin abi Jennifer Lawrence. A. Verecek verecek. En iyi erkek oyuncuyu e, Matt Damon'a verecek. Abi, o... <gülüyor> en iyi yönetmeni Lenny Abramson'a verecek. <gülüyor> Çünkü tanımıyoruz. Evet. Ve en iyi filmi de tabii ki Marşin'a verecek. Gizli Dünya'ya Roma verecek. Bilmiyorum. Yani tabii ki trollemezler de. Jennifer Lawrence gerçekten hani almasın zaten. Ya. Şu, şu, şu kategoride hani, hak etmiyor da bence. Joey'u hani Tamam, Joey'yu tamamını izlemedim. Biraz Erim, Erim Brokovich tarzı bir film gibi geliyor bana. E, ya bir kısmını izledim filmin, hmm. gerçekten şey hani çok da izleyemedim de yani ne yalan söyleyeyim. Ama hak ettiğini falan düşünmüyorum. Brie Larson için çok iyi oynadığını söylüyorlar ama izlemedim dediğim gibi. Evet, bunları bir izlemek lazım. Evet, şey şeyi belki anmak lazım işte yabancı dilde en iyi film kategorisini çünkü orada yönetmeni Türk ama Fransa adına yarışan Mustang var mesela. Hı hı. Çünkü <gülüyor> Türk olarak başvurduğunda almamışlar. Yani iyi de olmuş bence. Gerçi Mustang içinde çok iyi şeyler duymadım. Hı. Filmle ilgili ama sonuçta o çok önemli değil. Türkiye'den bir film yarışmış olsaydı bir olay olacaktı falan filan öyle bir durum var. Yani. Çünkü milliyetçilik. Evet. <gülüyor> Benim işte bu seneki en merak ettiğim adaylık en iyi yardımcı erkek Silvester Stallone alacak mı? verecekler mesela. Yani şimdi Mark Ruffalo'yu çok sempatik bir insan olduğu için oraya buraya bütün ödül adaylıklarında koyuyorlar zaten ama, <gülüyor> ama oyunculuğu yüzünden koymuyorlar sanki. Bana öyle geliyor. Ya bence Mark Ruffalo iyi bir oyuncu. Bence, ama bence de kötü bir oyuncu değil. Şey yani yüzü çok böyle her role gidebilecek bir yüz tipi değilmiş i̇yi, gibi geliyor evet. bana. O yüzden hani skalası çok geniş olmayan bir oyuncu izinimi veriyor bende ki aslında öyle bir şey yok. Adam gayet iyi bir oyuncu ama onu kıramıyor gibi bir durum var. Bir talihsizlik var orada. <gülüyor> Tom Hardy var listede ee, Revenant'dan. Ondan sonra nasıl okunuyor? Rylance olarak mı okunuyor? Mark Rylance. Casuslar Köprüsü ile e, en iyi erkek yardımcı erkek oyuncu dağında aday. Christian Bale'da ee, The Big Short. The Big Short bu herkesin oynadığı film değil mi? Evet, herkes var o işte. Brett, hmm. Ryan, Gosling Bir ben yok. Ben de yokum abi. O zaman herkes <gülüyor> herkes iyimiş. Peki, ödül kime gidecek diyorsun sen? Ya, Stallone'a Stallone ver, ver, verebilirler bence. Versinler bence. bence. de. Versinler. Hem şey de olur, eğlence olur yani. Hmm. Hem de... Çünkü Stallone'a... Şuraya baktığım zaman zaten şu hani isimlere aralarında... En çok hak eden de oymuş gibi geliyor çünkü bir tek onu izledim. <gülüyor> <gülüyor> Sizvestersalona işte şey e, Lifetime Achievement bilmem ne ıvır zıvır ödülleri vermeyecekleri için vermiş olalım diye de verebilirler bence. Tamam. Tabii bir de bunun bir sürü işte e, sonuçta akademi denen insanlar grubuna e, bir sürü lobby faaliyeti işte gazeteye ilan çıkmalar işte. Billboard satın almalar, ığırlar, zıvırlar yapılıyor. Tabii. Silvester Stallone'un hepsinde çikolata, şampanya oluyor, değil mi her gün? Yani orada kapalı kapılar arkasında Stallone gidip tehdit mi ediyor? <gülüyor> Yoksa çikolatalı şampanya mı veriyor? Bilmiyoruz. Ama öyle e, şeyler döndüğü için, dobilerde çok döndüğü için ve açık açık yapılan bir şeyler bunlar. Ya ben şey için diyorum hani gerçekten Stallone'un adı açıklansa orada o hmm. an... Baya eğlenceli bir an olur gibi geliyor. Ha, bir de... Ödül töreni esnasında evet, da. Keyifli hani bence... bir an evet, olur yani. Şey, kimse de ulan bu adam hak etmedi demeyecek. demezdi çünkü hak ettik evet. aslında herif yani. Ve aferin lan şeklinde bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Yani. Ee, bir hep birlikte tebrik edelim anı yaşanır evet, evet. orada. Yani ikinci bir, dayısına... bir selfie gelir diyorsun. Yani ikinci bir selfie gelmese de herif... Olmuş 70 küslür yaşında. Oradakilerin yarısı hakikaten bu herifin filmleriyle büyüdü. iyi veya kötü. Hani tamam belki çok sanatsal filmler çekmiyor. Evet, müthiş ama... oyunculuk da sergilemedi ama evet. Hani, evet, bu sefer bir gerçekten popülerlik... iyi bir oyunculuk evet. sergiledi. Ayrıca herkesin de nostaljik olarak sevdiği bir adam, bildiği bir adam. <gülüyor> o yüzden bence de herkes ayakta alkışlayacaktır. Ağlayanlar, gülenler, eğlenenler. Keyifli bir an olur gibi geliyor bana. Bence akademide bunu ıskalamaz yani. Evet. Kullanır yani. Şimdi bu senenin akademi dönenlerinde... <gülüyor> Dur hadi ya en iyi yardımcı kadını da konuşalım madem. Hmm. Jennifer Jason Leigh var. Evet. Hateful Eight'le. Bizim, Hate li. bizim listeye koymamışın değil mi? Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmedim <Başka da>. <gülüyor> aşağıya. <gülüyor> Sen yok dedin diye. Bakmadım gerisine. Hateful Eight'le. Tarantino'nun zaten herhalde ya kaç hateful... kaç adaylığı var bilmiyorum ama. Hateful Eight'in neredeyse... İki mi? İki ya da... Yani müzik yani var biliyorum. en iyi görüntü var Hateful Eight. En iyi film müziği Makyaj var. Makyaj değil, film müziği. Evet. Yani 3 dalda. En iyi Morricone. Bence Morricone'ye de verirler bu arada o ödülü. Yani herif, henüz hala hayattayken patlatsınlar <gülüyor> ödülü. Neyse ne diyorduk? En iyi yardımcı kadın oyuncu. Evet. Hateful Eight Jennifer Jason, Jason Lee var dedik. <gülüyor> Rooney Mara. ha Carol da diğer hatun dediğim evet. Rooney Mara. Rooney Mara'yı da çok beğeniyorum ya. Ben oyunculuğunu da evet kızı da çok beğeniyorum. Rachel McAdams var Spotlight'la. Alicia Vikander mı bu artık? Nasıl okunur bilmiyorum. E, Değiş görle. Steve Jobs, yani Jobs'la da Kate Winstead var. Kate Winstead versinler istemem. Yok. Rune Mara veya Jennifer Jason Leigh alsın isterim. Hı hı. Çünkü Hatun Hatful 8'de baya iyi. Ki... İzledin mi? Ha, Hatful 8. Hatful 8 konuşalım isteyenler var çünkü. Çık ee... konuşacak bir şey yok yani. Öyle mi? Hı. Niye? Konuşulur yine de. Yani daha izlemediğim için. Ya bu sene hakikaten Marslı ve Mad Max bayağı bir adaylığı var. Evet. Star Wars'un da iki adaylığı var. Star Wars'un en iyi kurgu var bildiğim kadarıyla. En iyi müzik var. En iyi görsel efekt var. Üç oldu. Ses kurgusu var. Dört. Seks, ee, ses mixacı var. Beş. En iyi film müziği de var. En iyi müzik de var. Evet. Ya bilmiyorum ben ses ve müzik kısmında... Star Wars çok aklımda kalmadı nedense. Ben izlemedim. <gülüyor> evet sen izlemedin. Animasyon kesin inside out'a verecekler. Vermezlerse kafalarına sıçayım. Bir daha Oscar Tören'i izlemem diyorsun. Onun dışında başka bahsetmek istediğim en iyi <gülüyor> uyarlama senaryosu. Mars'lı e, Big Short, Brooklyn Carol. En yani, iyi senaryoda Carol da... için çok iyi uyarlama diyorlar. Hı -hı. Şeyler de açılmış bu arada. Bahisler tabii şimdiden. Adaylıklar belli olduktan sonra. Carol alır gibi gözüküyor. Bence en iyi senaryoda da Inside Out'a verebilirler. Inside Out orijinal senaryo evet bence yani, de. Hakikaten bundan daha, daha, orijinal, daha orijinal bir şey olamaz. şey olamaz. Ya Ex Machina belki hani herkes anlamadığı için orijinal gelmiş olacak. <gülüyor> ya orada da anlaşılmayacak bir şey <gülüyor> Hayır, Herkes anlamadığı için dedim yani. Kimse anlamadı diye değil yani. <gülüyor> herkes anlamadı. <gülüyor> Hayır işte ona kimse anlamadı derdim yoksa yani. Onun dışında benim hani oğlum şu en iyi müzikte Mad Max'e verseler ve alevli gitarla herif çıkıp alsa ya <Gülüyor> Oscar e, efsane olmaz mı? Olur. Onun dışında Yani işte en iyi belgeseldir ses kurgusudur, miksajdır kısa belgesel, makyaj, ıgır zıgır bunlar çok benlik bence. kategoriler değil. Aynen, aynen. O zaman bir sonraki konumuza geçebiliriz. Evet yani Oscar adayları genel olarak böyle. Dediğim gibi yani en azından filmlerin büyük bir kısmını izledikten sonra tören öncesi tekrar bir e, oturup şöyle tam teşekkürlü bir 2016 Oscar podcasti yaparız. Yaparız. Ama adaylıkları da öyle bir anmış üstünden geçmiş olalım istedim yani. Ki bu bugünün haberiydi yani. Aslında biz geçen hafta neler oldu neler bitti diye konuşalım diye oturmuştuk. Bu böyle şey hani sürpriz oldu bir yandan da. Ee, burada bir de şeyleri de anıp geçelim. Geçen hafta bu kaybettik. Evet. Bugün de... Bugün de Alan Rickman'ı kaybettik. Alan Rickman gitti, evet. Işıklar içinde uyusunlar. Evet, 269 69 yaşında gitti. Yeni 27-69 olabilir. <gülüyor> Ve diğer ee, haberlere gelirsek. Bence Creed'le başlayalım. Ya yani daha ne Creed konuşacağız? <gülüyor> ben çok sıkıldım oğlum Creed konuşmaktan. Başlayalım, tamam. <gülüyor> Gerçi haberini yaptık. Haberini yaptıklarımızı çıkartacaksak konuşmayabiliriz. Yok canım, niye çıkartalım? Haberleri okumuyorlar, podcastleri dinliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ile ilgili iki haberimiz var. Biri yönetmen Ryan Coogler, Marvel'ın Black Panther'ın yönetmeni olarak resmen açıklandı. Evet. Kevin Feige amca açıkladı. 2017. 7. Evet, 2017'de çıkacak film ve önümüzdeki sene, yani önümüzdeki sene değil artık tabii. Bu sene de Civil War'da göreceğiz Black Panther'ı. Diğer haber de Creed 2. Evet, Creed 2 haberi. devam filminin haberi. O da 2017. Evet. Kasım hatta. 2017 Kasım içinde kredi ki düşünüyorlar. Hani slotunu ayırmışlar. Tabii Ryan Coogler başka işler peşinde olduğu için muhtemelen belki senaryosuyla, belki yapımcılığı, yapımcı olarak kesin ismi geçecek de hani prodüksiyona ne kadar katkısı olacak? Soru işareti. Yönetmenliğini yapamayacağı kesin. Kimi yönetmen olarak seçecekler konusu şu an havada. Yani ee, Stallone, Stallone başına bir şey var. gelmezse çeksin bence. Madem Coogler çekemiyor. Yani işte ben Salonun çekmesini de hayır demem ama hani yeni nesil yeni nefes konseptini devam ettirsinler isterim Creed'le. Ya aslında şey fikri ilginçti. Mesela işte Ran Godfather Part 2 bari hani Creed'den sonra Kritikinin Creed işte tekrar Apollo'yla ile Rocky arasındaki ilişkiyi anlatmak üzerine bir hikaye kurgulamış olması. İlginç bir konseptti. Yani öğrendiğimde ilginç gelmişti bana. Hani olabilirdi ama şimdi Başka oyuncular da nasıl olacak? Işte, Sylvester hala varken franchise'ın içinde. Başka oyuncuların olması sıkıntı olurdu. CGI desen o da sıkıntı. Hani konsept değil ama uygulaması biraz zormuş gibi geldi. Stallone'un kafasında da direkt hani Rocky 2, 3, 4 gibi hmm. direkt başka... Bruce Boxer, boxer bulalım. <gülüyor> Rus Boxer bulalım dedi herif yani. Rus boksör bunu dedi. Adam bunu birebir söyledi. Çok mantıklı. Adamın elinde çalışmış bir formül var abi. Yani. Evet. Bilmiyorum. Belki Rus olmaz da hispanik olur bu sefer diye düşünüyorum ben. Eğer yine öyle kültürel bir alt metinde verme derdinde ise ki bunu sığca da olsa yapmaya çalıştı ve bunu tekrar bir Amerika'nın bir yansıması olarak da kullanacaksa hispanik bir boksör mantıklı bir seçim olabilir. Suriyeli de olabilir o zaman. Suriyeli de olabilir. <gülüyor> Arap olabilir yani. Müslüman bilmiyorum. bir boksör yani... olabilir yani. Evet. Muhammed Ali paraleli de yaparlar oradan. Böyle fikirler var şu anda. Creed mevzusu da bu diyorsun. Aynen. Benim 2A4 sayfasında bitirebildiğim mevzu bu aslında. Şimdi Black Widow filmi geliyor mu gelmiyor mu arkadaş? Ya bunu ara ara <gülüyor> sen bana da söylüyorsun durup dururken ve <gülüyor> her seferinde cevabım aynı. Sikimde değil ya. Yani cidden umurumda değil Black Widow filmi. Hayır benim de çok umurumda yani değil hiç ama... Hiç değil de yani. yani. Benim de değil. Gelsin gelmesin yapsınlar yapması bana Ama ya. yapmayacaklar bariz bir şekilde. E tamam yapmayacaklar. Ama portatı hortlatıp çok iyi fikir neden olmasın deyip deyip duruyorlar bu benim. Kim diyor bu... abi bunu? Ha? Sen nereden duyuyorsun böyle şeyler? Yani çünkü her işte şeyde... E... Basın basın soruyor abi bunu senin evet, basın, gibi işte sen yani de gidip basın... otursan gelecek mi gelmeyecek mi söyleyin artık diye soracaksın yani. Yani Ben Benim bu soruyla olan derdim yani gelip gelmemesi değil her seferinde soruyorlar ve her seferinde çok iyi fikir neden olmasın diyorlar ve orada bitiyor. Gelecek olsaydı açıklarlardı herhalde 2018'e kadar. 2020'ye kadar... 2020 kadar açıkladılar zaten. Gerçekten umurumda değil. Yani. <gülüyor> yani haber çıksın Hayır, kimse ondan de sonra konuşacağız. Yani. Bizim 20'ye kadar programımız belli. 2020'den sonra düşünürüz. O zaman Scarlett zaten 45-50 yaşında olacak. O zaman başka biriyle çekeriz. Demiyor. Evet çok iyi fikir. 2020'ye 4 sene var ya Scarlett kaç yaşında? Nasıl 50 yaşında yaptın <gülüyor> hatunu? <gülüyor> ne bileyim. Çok uzak geliyor 2020 şu an. Yok canım o bir de yaşlanmıyor da daha iyi yani. Aynı mevzu mesela şey için de geçerli. Pasifik Rimiki. Durup durup portlatıyorlar. Canları sıkıldıkça. E tamam Bak kesin çekilecek şimdi. En son işte, Legendary değil miydi Pasifik Rimiki? Evet. E tamam Legendary için aldı. Evet. E zaten Pasifik Rim'i çok seviyor Çinliler. Çin'de Çin'de biraz iş yapmıştı. E, Japonya'da çok iş yapmasını, Japonya'da, be evet. yapmasını bekliyorlardı. Japonya'da yapmadı. Çin'de biraz iş yapmıştı. Ama zaten o filmin içerisinde Çinli bir robot da vardı. Robot Çinli. Ya. Çinli pilotlu robot da vardı. 300'lerde <gülüyor> Hatta 3 kolda robot. E tamam Pacific Rim kesin gelecek. Pacific iki, iki kesin gelecek. Dertoru yönetecek mi yönetmeyecek mi? Çok net değil. Ee, ama bir şekilde işin içinde ben, ben de varım diye açıklama yaptı kendisi. Yönetir bence. Bence yönetmeye Böyle bir açıklama yaptıysa bence yönetmeye Onun dışında işte sen de dedin bir Çin medya firmasına 3.5 milyar dolara satıldı Wanda grubuna. İyi para. İyi para. Ama Legendary'in henüz öyle tek filmde o parayı çıkartacak bir lisansı yok. Çünkü benim gözümde en iyi işleri Dark Knight üçlemesiydi ki o bitti zaten. Ellerinde hala DC şeyleri var. İşte Man ile o adamlar yaptı. İşte Warcraft onların elinde. Ama Warcraft'tan sonra Legendary ile devam ederler mi? Çünkü Activision Blizzard Studios'u kuruldu. Onlarda kalır mı kalmaz mı durumu söz konusu. İşte King Kong Jurassic World gibi franchiselar var ki Jurassic World eğer Star Wars bu sene bu kadar büyük para yapmasaydı bu sene'nin en büyük filmiydi. Yani milyar dolarlık franchiselar var bu adamların elinde. Bakalım Çin etkileyecek mi prodüksiyon Yok piyasaya daha çok iş yapacak işte yani belli ki. Evet. Yani benim sıkıntım şu bu zaten belli bir ekonomik seviyeye erişen ülkelerin e, özel sektörünün ilk yaptığı şey Amerika'ya saldırmak oluyor işte. 80'lerde e, Japonya böyle tavan yaptığında işte Sony Pictures kuruldu, Tristar'ı da Kolombiya'yı satın aldılar, ıvır zıvır bir sürü Amerikan yapım şirketi, Amerikan gayrimenkulü vesairesi işte Japonlar tarafından ele geçirilmişti. Hani kötü anlamda söylemiyorum ele geçirme Olayını. Ama Japonların mantığı tamamıyla şey kıptalist bir mantık. Tamam. İşte madem paramız var. Yatırım yapalım. Daha çok para kazanın Ve onların işte bu yapımın kendisine doğrudan bir müdahalesi oldu mu olmadı mı bilmiyorum. illaki vardı. Ama kendi kültürlerine ters olmasın diye de bir ekstra yaptırma uygulamış olduklarını zannetmiyorum. Çin'deki sıkıntı. Çin şu anda işte dünyanın İkinci en büyük e, sinema pazarı ve 2000 yani önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde de en büyük sinema pazarı olması bekleniyor Amerika'dan sonra ikinci çünkü şu anda yeni yeni e, hani salon sayısı nüfusa göre Amerika'ya göre çok daha az Çin'in kişi başına düşen salon sayısı. Şimdi bu da aşırı hızlı bir şekilde büyüyor Çin'de 2-3 sene içerisinde Amerika'dan daha fazla salona işte Amerika'dan daha fazla işte e, e, sinema üzerinden dönen bir ekonomisine ekonomiye sahip olacak. E kendi içinde tüketebilecek. Yani şey ürünlerini tüketebilecek bir müşteri havuzu varken Amerikalılar iş bu işi böyle yapıyor. İşte bu da bizim işimize gelmiyor deyip e, kendi standartlarına ve kendi e, kurallarına göre film çekmeye de başlayabilirler mi endişesi var bende. Çünkü çok sıkı yönetiliyor eee Vizyon politikaları içinde. Mesela Mad Max, Fury Road giremedi Çin'e. Ne bileyim işte daha bir sürü giremeyen film var. Hani oyun sektöründen de bildiğim için bunu Kore'deki sinema sektörü de böyle. Hani çok büyük pazar oraya girelim derdi. Filmin kendi şeyini ya da oyunun kendi yapısını çok bozuyor. Çünkü Çin'e girip başarılı olduğun zaman hakikaten böyle zilyarlarca Dolar kazanıyorsun. E, Kore'deki işte ya da Amerika'daki oradaki buradaki müşterileri memnun edeceğim mi? Çinleri memnun edeyim. Param garanti olsun. Ama Çin'in bu gereksiz bulduğum saçma sapan kuralları, e, senema kuralları filmi bok ediyor. Çine uygun, dünyanın geri kalanına uygun olmayan bir film ortaya çıkıyor. Ya da oyun ortaya çıkıyor. Ya da şey. Hani bu benim canımı biraz sıkıyor. Çünkü örnekleri olan bir şey. Amerika piyasası da ona kayar mı kaymaz mı? ...endişesi yok değil. Örneklerin de var o zaman da insanlar neden bahsettiğini anlasın da. Yani mesela... ...Fury Road'dan sonra çok uzun süre tartışıldı ya... ...ikinci film gelecek mi gelmeyecek mi olayı... ...bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi... ...işte Beklenen Ciro'yu yapamamış olmasıydı filmin. Ki yani dünyanın geri kalanında... ...çok büyük başarı elde etmiş olmasına rağmen... ...işte Çin piyasasına girememiş olması... ...bu adamların en az... ...şey 200-300 milyon dolar... ...daha kazanabilecekken kazanamaması... ...anlamına geliyordu. Aksine işte Jurassic World ve e, ter, şey Transformers 4 filmi bu iki filmin işte en büyük booster'ı aslında Ciro anlamında Çin'den geldi. Yani Transformers 4 filmi, götüm gibi film, benim götüm daha güzel o filmden <gülüyor> buna eminim. Çin'de 400 milyon dolar yaptı tamam mı? Evet bunun üzerine konuşmuştuk daha. Evet daha. konuştuk Jurassic World da öyle. Kötü film değil Jurassic World yine orada şey veriyor işte biraz eğleniyorsun. Hani, ya çok dedi, iyi film de değil ama, değil o, ama o bizim o, işte son konuştuğumuz o nostalji şeyini evet. karşılıyor. İzlenebilir yani. bir film yani. Evet. Tekrar tekrar izlemezsin belki. Evet. Ama işte ha zamanın boşa gitmedi diyebileceğim evet. bir film. Yani o da aynı şekilde öyle. Ya yani çok gözüne batmadan yaptıkları ürün yerleştirmelerle ıvırla zıvırla geçtirebildikleri zaman çok da bir sıkıntı olmuyor. hani. Evet yani eğer o şekilde gidecekse eyvallah zaten şu anda da olan bir hmm. şey. Yani Shell'in yerine Çin'in bir petrol firmasının product placement olacak. İşte atıyorum eBay'in değil de işte Ali Baba'nın olacak falan filan. Öyle bir takassa çok sıkıntı değil. Zaten herkesin yediği bok. Ama atıyorum Mad Max gibi bir film çekecek diyelim ki e, Legendary. Ama bu kadar vahşet, e, karı kız, bu kadar paganizm vesaire bize gelmez hacı deyip de tamam mı? Mesela tamam o, o zaman Legendary zaten öyle bir film çekmeyecek. Yani. Evet baştan düşünmeyecek bile zaten Yani baştan hiç düşünmeyecekse bence bir sıkıntı yok. Ya şöyle bir sıkıntı var. Yani benim... legendary değildi. De başkası çeksin ha, o tarz başkası filmi. başkası yani. çeksin. Ama işte opsiyonlardan birinin kapanması çok iyi bir şey değil haylietten. En ya yani adamlar sonuçta büyük bütçeli ve bol sıcağılı film olayında iyiler. <gülüyor> Eskiden değillerdi ama. Neyse hayırlı uğurlu olsun 3.5 milyar dolarlık film şey. Evet Çinli dostlarımızı buradan tebrik ediyoruz. <gülüyor> evet umarım Amerikan Hollywood sisteminin içine sıçmazsınız. Yani sistemini seçebilirsiniz de film kalitesini daha da aşağı çekmezsiniz. Değerekten geçiyorum ben. Evet, ondan sonra aslında şu şey muhabbetine kısaca değinelim istiyorum. X-Men işte e, İşte en son şey açıklaması yapıldı. 67 tane karakter olacak filmde falan gibi bir muhabbet o, döndü. Şey, Civil War. S hayır hayır. Şey, Infinite. E, Infinite In, War. Infinite War. Onunla ilgili Hı. de bugün işte yönetmen yeni bir açıklama yapmış. Ya yani 67 dedik de biz hani öyle kafadan hani çünkü... sayı salladık. Hani niye bu kadar literal aldınız hani 67 dediğimiz çok yani falan aslında diye. Ya çünkü o çıklama çok dönüyordu tamam. Mı? Çünkü Avengers filminin en kredi sahnesinde gerçekten işte isim e, krediti alan 62 tane oyuncu vardı. <gülüyor> Ve bunların %80'i işte e, kafede oturan kız numara 2. Ayşe bilmem ne. İşte asansördeki adam 4. İşte Ahmet bilmem ne şeklinde 62 tane kredi olunca tanınmış 68 tane karakter nasıl sıkıştırıyorsun sen kimsin ulan gibi bir durum oluşmuştu. Evet hepsini... yani öyle bir açıklama getirmiş. <gülüyor> evet Infinite War hani gerçekten çok büyük bir kadro olacak ama yani 67 dediğimize de bakmayın şimdi falan demiş. Ama şaka maka o, o şeye de ulaşmadı değiller herifler. Şu anda tanıdık oyuncularla hatta yani şey... Birindik oyuncularla donattıkları karakterleri bir araya toplasan zaten. Zaten şey söylüyor. O kadar etmiyor tabii ki de. Yani, yani işte o kadar et, yani yine. <gülüyor> 25 30, etsin 30 etsin tamam mı? 40 ediyor yani. Şey diyor herif. Yönetmen şunu söylemiş. Hani demiş ki ya hani tamam tabii ki o kadar değil ama o sayıya bile ulaşabilir. Çünkü şöyle bir sahne olabilir mesela gibi bir geyiye girmiş herif. Yani, yani demiş hepsi hani, bir arada selfie çeker. Değil hayır. <gülüyor> diyor ki hani Nasıl işte disaster movilerde, yıkım filmlerinde, öbür filmlerinde şey olur hani atıyorum olay aslında tüm dünyada gerçekleşiyormuş, tüm dünyayı etkiliyormuş, etkisi verebilmek için cami önünde ağlayan insanlar gösterilir, tac mahallinin önünde insanlar, işte piramitlerin önünde insanlar. Biz de süper kahramanları hani gökyüzüne baktırıp ha işte bana ihtiyaç var galiba dedirtebiliriz demiş mesela Aldım. hani? Tamam evrensel bir olay. Galaksi evet. boyutunda bir olay olduğu için yani Galaksi'den bile daha büyük. Zaten two part. Yani iki, iki film. Yani, şey. Aynen çok mantıklı. Yani senin dediğin sahneyi düşün. İşte Asgard'da siktir ne oluyoruz diye bir e, geniş plan alsan zaten orada işte. Yani bırak 67'yi 1300 tane süper kahraman sığdırabilirsin 3 dakikaya falan. Evet. <gülüyor> Biraz sıkıcı olabilir ama sığdırırsın ya yani bu yani. şekilde. Onu onu bir shot veremezsin hiçbirine yani. <gülüyor> Neyse evet o da eğlenceli bir geyikti. Bu da böyle bir anımız George Miller olayını konuştuk zaten. Evet. Marvel'ın dizi projeleri devam ediyor. Powerless var. Powerless. Var komedi o dizisi. DC. Evet. DC'nin Powerless'ı var. Marvel'ın da Damage Kontrolü var. Evet. Diğerinin adı belli mi? Diğerinin adı belli değil. Çünkü Marvel'ın bir komedi dizisi daha Bir var. komedi dizisi daha var. Belli olan ve siparişle verilen bir Most Wanted var. Agents şey, o komedi şey, değil o, e, normal spin-off spin olarak bir de işte diğer spin-off'lar geliyor Legends of Tomorrow ay başlıyor Lucifer başlıyor, başlıyor. Preacher'a daha var yani DC'nin Powerless'ı evet, Sen... anlatalım kısaca evet. yani DC'nin Powerless'ın bir ofis komedisi olarak düşünüyorlarmış ve konsepte DC evreninde hakikaten Superman'in Batman'in olduğu bir DC evreninde e, bir Sigorta şirketinde çalışan elemanları konu alıyor. Evet yani aslında Damage Control projesini Marvel e ortaya attıktan sonra asiktir ilk biz yapalım lan falan deyip DC'nin atladığına benzer bir durum var ortada. Hani. Evet çünkü böyle bir şey yok DC'de. Yok yani ee... Marvel'ın Damage kontrolü gerçekten evet, var, var biliyoruz yani. Damage Control'ün de ne olduğunu söyleyelim de işte hani ha. süper kahramanlar süper villainlarla kapıştığında o binayı, bu kafeyi, şurayı, burayı yıkıp duruyorlar. Onların arkasından o binaları tekrar inşa eden, ne bileyim, o parkları tekrar Hı -hı. düzenleyen, yakılan, yıkılan yerleri tekrar toparlayan bir ekip var Damage Control adında Marvel'da. DC'de öyle bir ekip yok. DC'de... Ya bileyim. varsa da yani hiçbir zaman <gülüyor> görmedik, yok. yani yok diyebiliriz. Yok. Ama e, bunu NBC istiyor. Hı -hı. E, siparişine NBC vermiş. Ben oradan şöyle bir, ba bir bağlantı çıkardım. Hani NBC... En, dönemin en popüler dizilerinden Office dizisi Amerikan versiyonu NBC'de yayınlandı ve NBC'nin bence işte komedi tarafında bir sıkıntısı var bu aralar hani hem bildiğimiz format hem süper kahramanlık da var gibi hani bu yüzden bu böyle bir şey yapsak da e, nasıl olur gibi bir e, şeye girmişler gibi geldi bana mantığa girmişler ve NBC için yani mantıklı bir hamle olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında hı hı, e, Supergirl Flash crossover'u neden bilmiyorum. Baya <gülüyor> istenen bir şey. Ama bir türlü işte ayrı dünyaların insanlarıyız. Çünkü iki farklı ayrı network'te. Ayrıca network'lerinizdir. Ee, evet. Ama şey, eksklusif yani şey, eksekütif prodüsörlerin çoğu aynı. aynı. İşte Berlant'i, der işte şeydir. Yok Berlanti istiyor zaten. Yani, Berlanti istiyor, şey evet, istiyor. Bu işte Andrew istiyor. Hangi evet. derginin? Kinsberg. dergisi için yapılan kapak çekimi ve işte de kullandıkları fotoğraflarda. Flash ve Super çekimleri daha geçtiğimiz yaz, Super dizisi başlamadan önce Hı. yapılmıştı. Berlanti ile beraber hatta yapıldı Hı. çekimler Hı. ve Berlanti o zaman da söylemişti. Hani ya işte. Hani neden mikrosolar olmasın ki falan hani bakın ben ortak noktalarıyım sonuçta falan filan yani demişti. Şu anda DC dizilerin çoğu bu eriflerininden evet. çıkıyor. Ve, Berlanti, ve işte... Berlanti durup durup bunu söylüyor evet, tekrar evet. tekrar hani sürekli gündemde tutmak istiyor. İnsanlar da e, hani insanların tepkisini de ölçüyorlar anladım kadarıyla. Tabii tabii. O dönemde işte CBE'sin başkanı hayır öyle bir şey olamaz diye kesip evet. atmıştı. Şimdi yeni bir başkan var. O da yani işte hani olur demeyeyim ama o neden olmasın? dedi. Olay bunlar ibaret. Evet, yani hani o zaman da ya yazılı olarak ya da podcastlerden birinde söylemiştim hatırlamıyorum. Hani ben Supergirl falan izlemiyorum. Yani. Ben de izleyelim. izlemiyorum ya izle, Katlanamıyorum yani. Ama e, bir Flash Supergirl crossover olursa çok keyifle izlenir gibi geliyor. Yani hani Flash'ın Supergirl evrenindeki bölümünü kaldırabilir miyim bilmiyorum. Ama Supergirl'ın Flash'a gele, gelebileceği bir bölümü hani bayağı keyifle izlerim gibi geliyor bana. Ya Supergirl'ı hakikaten ben de izleyemiyorum. Denedim 4-5 bölümü izledim herhalde. Şey biraz içim acımıyor değil Marshinman yani, Hunter. <gülüyor> Hunter işte şey yapıyorlar. Şimdi e, bizarro Supergirl yapıyorlar. Red Tornado kullandılar. Baya malzeme kullanıyorlar ki yani bu adamlar işlerini iyi yapıyor. Sadece hedef kitle biz olmadığımız için sevmiyoruz Tabii. anladın mı? Ve bu adamların iyi iş, iş çıkardıklarını da bildiğim için... Ya o malzemeleri keşke oraya harcamasalar, harcamasalar falan filan diyorum bir yandan. Sırf onlar için izlenir mi? Ya falan filan. <gülüyor> o kadar zamanım yok ya. Hakikaten. Bizarro Supergirl şey mi olacak peki? Smallville'deki e, Supergirl'lü oynayan hatun da çünkü dizi kadrosuna katılıyor. Evet dizi kadrosuna girdi. Mesela o da bence güzel bir e, şey. Bağlantı. O, o, o mu olacak Emin bilmiyorum. Ama o kadroya eklendiğini e, okumuştum ben de. Yani ilginç şeyler oluyor orada da. gibi öyle bir crossover olsun niye olmasın olsun yani. Ya o dizden üç kişi çıkarsalar izlerim ben. <gülüyor> Yönetmen, yapımcı, senarist. <gülüyor> <gülüyor> yok. O... Benim oyuncularla bir sıkıntım yok. Yani. Jimmy olsunu o sevgili gay sevgilisi. Ne var Zenci diye mi sevmiyorsun Jimmy olsun yani? Hayır ama benim Jimmy olsunum o değil. <gülüyor> Kim Jimmy olsunun ya? Ya yani benim Jimmy olsunum. Kızıl saçlı nerdy bir fotoğrafçı yani. Orada ben aslında Superman insan olsa Superman'i dövebilirim boyutunda bir herif. Evet aşırı kendine güvenli bir yandan. Evet. İşte evet. kaslı, cenci, cimi <gülüyor> olsun. Yani gerçekten konuşmayalım bu konuyu ya. <gülüyor> hep buraya geliyor bu konu konuşmayalım yani. Şey falan kazandım. Ne o? Kastecilik ödülü. Zaten Superman'in de kankasıyım. Biz hep ha. görüşürüz. Senin kuzen falan. Evet. Gerek yok yani. Neyse. Yani bu haftanın aslında mevzuları az çok bunlar değil mi? Geçen yani, haftanın da Geçtiğimiz haftanın evet. mevzuları. Tabii arada bir sürü fragmanlar da, yeni fragmanlar da düştü. İşte Lucifer'ınki geldi, 11-22-63'ünki geldi. Evet. Onları ee, koydum ben galiba. Değil mi? Evet evet. Penedretiful 3. sezon e, fragmanı geldi. Legends of Tomorrow'un White Canary fragmanı geldi. Evet. E, Batman v Benz... Superman'den yeni bir TV spot geldi. evet. Onunla çok eğlendik, güldük. Konanda <gülüyor> gösterilen kısım işte birazcık o araba sahnesini bir nebze daha mantıklı kılıyor da yeni soru işaretleri doğmuyor değil tabi. Çünkü orada hakikaten bir şey Süpermen durumu var gibi görünüyor. Dark Knight Returns durumu var. Yani hükümet kontrolü altında bir Süpermen durumu varmış gibi görünüyor. Çünkü ya bilmiyorum. Man of Steel'deki Süpermen gibi değil orada. Evet. Yani herif hani... Agro ya. Evet hani agresif herif ne Bruce Wayne'i ne de yaşadığı dünyayı hiç sevmiyormuş her şeyden tiksinmiş ve çok da cool çok da sikerler falan hmm. tavrında bir herif yani. Çünkü diğer taraftan da bizim böyle kısa kısa gördüğümüz işte Lex'in önünde diz çökerkenki sahnesi işte Lex'in Superman'in kafasının üstüne elini koyması gibi sahneler vesaireler var. Hani sistemin kölesi olmuş bir Superman durumu da var öte yandan işte işte her şeyi ele geçiren. Süpermen durumu da var. Hani o rüya sahnesiymiş falan filan. Yani rüya sahnesi gece olduğu zaman o Sepia etkisi de kaybolduğu için şimdi o, o rüya mı değil mi bilemiyoruz. Ya gündüz düşündü <gülüyor> belki burası. <birisi. gülüyor> ya sen Batman olsan Batman kostümünün üstünde deri ceket giyip çöle çıkar mısın? Bence yani. iyi gözüküyor ya o kostüm. Ben seviyorum o kostümü. Hayır, çizgi roman olarak çok iyi konsept de yani bilmiyorum. O kostümde bir sorun yok abi sadece işte o, o kostüm yani o ceketin üstüne bir de maskeyi taktığın için sıkıntı yok. <gülüyor> Hayır, oluyor. maskenin üstüne bir de şey o gözlüklerden olmaz. E, lazım <gülüyor> ama gözlerine kum kaçıyor insan diye. Yani. <gülüyor> sen de haklısın. Bilmiyorum ya. Bu son TV spotları hani çok işte kafa karıştırıcı oldu. Arabayla işte Batman'in arabayla Superman'e daldığı, ondan sonra da kanıyor musun ya sen? Hiç, hop, ne haber, ne yapıyorsun falan hani muhabbeti. Ya, o muhabbet birazcık daha çirkinleşti bence tamam mı? O bence muhabbet. de çirkinleşti. Ayrıca biraz da e, Süpermen'i parlatıp Batman'i biraz daha aşağılayan bir abi. şey olmuş. Ona dönüşmüş. O benim hoşuma gitmedi. Ama ben ne yalan söyleyeyim ikinci fragmandan sonra zaten yavaş yavaş şeye dönmüştüm. ya. Ben e, söylüyorum bunu da orada burada kızıyorlar bana da. Yani bayağı 30 yıllık Batman'ci adamım. Ben bu filmde Süpermen'i tutacakmışım gibi gelmeye başladı bana yani. Vallahi belli olmaz. Hani Ben Affleck'i kabullendim diyordum he, da fragmanlarla biraz... Ben, işte, evet, Ben Affleck'i ben hesaba hiç katmamaya çalışıyorum. Çünkü yani bütün bir performans izlemeden adamı tabii, tabii. şimdiden mimlemek anlamlı değil. Ama hakikaten yani gösterilen kısımları çok da e, Ben Affleck'e olan güvenimi şey yapmadı, kabartmadı. Aynen öyle. Öyleyse... Sonuna gelelim podcast'ın. Gelelim mi? Uzatmayalım. Uzatmayalım. Ee, bir önceki podcast 3 saate yakın olduğu için yine bir sürü küfür yemiş, yemişiz. Çünkü ben gördüm küfürleri. Bilmiyorum sana da geldi mi o küfürler? Bana direkt... Küfür mü geldi? Evet bana Facebook'tan mesaj olarak atıyorlar küfürleri. Allah Allah. Kim o ya? <gülüyor> Gösteririm birazdan. İsimlerini, arkadaşlar. Hepinizin isimlerini vereceğim. Arkadaşlar canlı değil bir şey değil. Dondurun sıkıldığınızda böyle poz, poz tuş iki tane çubuk var ya orada. Ona basıyorsunuz duruyor. Ondan sonra işinizi görüyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz. Aa, canınız mı sıkıldı? Yatmadan önce ninniye mi ihtiyacınız var? Tekrar üçgene basıyorsunuz. Devam ediyor yani. Evet Daykan da laf etmiş geçen. Yani ben Daykan'ın ta... <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> yani hani bölüyordunuz falan diyor da. yani e, Siz bölün. <gülüyor> Paloza basın. <gülüyor> ben öyle bölünmüş. Bölünmüş oluyor o zaman <gülüyor> yani Ben podcast çok dinleyen bir insan olarak hani playlisti... Dökülüyor benimkiler. Biri bitince otomatik olarak diğeri başlıyor. Dolayısıyla başka bir şey için kullanmam gerektiği zaman kulağımı donduruyorum. <gülüyor> işimi görüyorum. Sonra geri takıyorum. Bu da teknoloji. Sene 2016. Evet. Risto'nun müthiş tavsiyesi olan pause tuşunu lütfen evet. <gülüyor> kullanın diyelim ve bitirelim. Okay. Bir G-Pod'un daha sonuna geldik. Geldik. O zaman? Geekstra.com. Geek bitti mi? Bitti. Ne bitti? Evet, dizi bitti. <gülüyor> <gülüyor> ne dizi bitti? Hannibal bitti <gülüyor> podcast bitti. Podcast bitti podcast. Evet. Ama biz geri döndük. Niye döndük? Çünkü bölümün başında yaptığımız duyuruyu duyuru tekrarlamak istiyoruz. Benim çok heyecanlandıran bir etkinlik. Şahsen böyle bir şeye o dağıtımcı firmanın da ilgi göstermiş olması bence çok güzel bir şey. Evet buradan TM'ye teşekkür ederim. Teşekkür tekrar. ederiz. Tekrarlayalım etkinliğimizi 12 Şubat'ta vizyona girecek olan Deadpool filmi için çeşitli mecralar bir araya de, geldik. bir araya geldik ve bir ön gösterim ki ilk ön gösterimi düzenleyeceğiz. Avrupa yakasında İstanbul'un Avrupa yakasında düzenlenecek ve büyük ihtimalle 10 ya da 11 Şubat'ta. Yani gösterimden bir veya iki gün önce yapılacak bir ön gösterim olacak ve Kafkasya'nın şimdi sayacağı mecralar üzerinden de çeşitli etkinliklerle bu ön gösterimi bile dağıtılacak. dağıtılacak. Evet. Say bakalım. Sayalım. Biz varız Gigstra. Biz varız. Paralel Evren var. Var. Marmaris ya Geyinew var. Alt Evren var. Var. Ferepenet var. Var. Merlin'in Kazanı var. Level var. Multiplayer var. Cvc Enciklet. Var. Jetbank. Var. Kahramanlar Sinemada. O da var. Evet. Bu mecralar üzerinden Öngösterime bilet dağıtımı yapılacak. Aynen öyle. Tabii herkes kendine göre bir yöntem belirleyecektir. Biz podcast üzerinden sorular sorabiliriz. Ee, videomuz hangi... üzerinden He, bilet dağıtabiliriz. Youtube kanalımız üzerinden dağıtabiliriz. Facebook, Twitter gibi sosyal medya üzerinden soru cevap şeklinde olabilir. beğen paylaş olabilir. 25 Ocak pazartesiden itibaren yavaş yavaş bu bilet dağıtımı ile ilgili etkinlikleri de duyurmaya başlayacağız. Aynen öyle. O zaman eğer... Siz de bizim kadar heyecanlıysanız 25 Ocak tarihinde bence bütün mecraları şöyle bir gezin derim. Kim ne veriyor, nerede veriyor, nasıl veriyor. Şey uyarısını da tekrarlayalım. Tekrar tekrarlayalım. 18 e, filmin, Evet filmin 18 yaş sınırı var. O yüzden bu bahsettiğimiz mecralardan veya Geekster üzerinden bilet kazanmaya çalışırken eğer yaşınız 18 değilse yanınıza e, yaşı 18 olan birini alın. Çünkü onunla beraber sinemaya gelmeniz gerekecek. Evet yani gelip de sinemaya... E ben hmm. 16 yaşındayım giremedim ühü ühü ühü de ühü şeklinde hani ağlayan de, ühü, arkadaşlar ühü. gerçekten şanslarına küsecekler. Çünkü biz o arkadaşlarla dalga geçip <gülüyor> bunu bunu özellikle tekrarlayıp altını çizmek istiyorum. Yani tekrarlıyorum. <gülüyor> Salona gelirsiniz. Yaşınız 15-16 diye içeri alınmazsınız. Döneriz size arkamızı. Güleriz. Güleriz. Uh, Filmden çıkıp filmi spoil ederiz diyorum ya. Deadpool kartoneti olacak mı acaba orada bilmiyorum ama da onun kucağına oturtur gireriz biz. Bilmiyorum. Yani neyse onları da açıklayacağız. Belki Deadpool cosplayi olacak. Aynen. E, çeşitli Deadpool ürünleri dağıtabiliriz. Bilmiyorum. Bunlar bunlar hep sürpriz. Bu sürprizlerin hepsini 25 Ocak Pazartesi'ne yavaş yavaş açıklayacağız. <gülüyor> o zaman duyuruyu da bitirdiğimize göre o zaman geeksıra.com geekgram.com get it twisted. This rush. Is my mother's not a game What you heard It's what you, It's what you hearing It's what you hearing Listen It's what you hearing Listen It's what you hearing Listen X gonna give it to you Wait for you to get it on your own ex go